94.9 Açık Radyo Bilgi Çağrı Hukuku programından hepinize iyi günler. İyi günler Açık Radyonu sevgili dinleyenleri. Bugün Avukat Tuğrul Sevim'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Tekrar burada olmak çok güzel. Sağ olun. Bu arada kutluyoruz. Olun, Çünkü efendim. burada en son yaptığımız... E, ...Tuğrul Sevimli... ...söyleşi de... Evli ve çocuksuzdu. <gülüyor> heyecanlıydı ve bebek evet. bekliyordu. Şimdi çok tatlı bir... ...kızımız var. Böylece... ...karamsar şeyler konuşacağımız... ...bu programa sevinçli bir konuyla... Sağ olun, ...başlayalım. Sağ olun, evet, çok tatlı maşallah diyelim. Sağ olun. Şimdi... E, Açık radyo dinleyenleri de bilir Bu programda hep güncel olan konuları konuşmaktan Hı. Bilgi çağının hukukunun teknik konuları ve şirketleri bilhassa ilgilendiren Elektronik ticareti olsun, tüketici haklarını olsun ilgilendiren önemli ayrıntılarına bir türlü fırsat bulup giremiyoruz Bugün sevgili dinleyenler Tuğrul Sevim'i yakalamışken bunları konuşmayı planlıyorduk. Ama cuma <gülüyor> günü kanunlaşan bir tasarı var ki kısacık ona değinelim. Sonra ha. daha sonraki programlarda onu yani ele alıp didikleyeceğiz ister istemez. Mit kanunundan evet. bahsediyoruz. Ha. Ne düşünüyor Tuğrul Sevim bu konuda acaba? Vallahi e, hani yine dediğiniz gibi bu şirketler tarafından yaklaşarak bir şey söylemek e, biraz daha uygun olabilir benim için. E, hani genel olarak e, üzücü kelimesinden başka söylenebilecek çok bir şey yok. Yani çok hukuki değerlendirme yapılması mümkün olan bir metinde değil bence. E, evet, meclis iradesidir. Hani teknik olarak kanundur ama hukuki açıdan baktığınızda, genel, normal, yarışlar açısından baktığınızda, geçerli hukukiliği, ...bayağı bir tartışılır... ...hani orada bana söz düşmez... ...buraya gelecek çok daha... ...konusunda uzman insanlar bunu tartışacaklardır... Eminim. ...estağfurullah söz düşmez olur mu... ...yani siz bu konuda... ...yıllardır emek veren... ...izleyen... E, ...üreten bir insansınız... Hepimize söz düşüyor... ...hele size daha çok düşüyor... ...yani hukukçu olarak dediğim gibi... E, ...uygulanabilirliği... ...geçerli oldukça tartışılır bir metin... E, üzücü, yani hukukçu olarak bakınca üzücü bir e, idari yapıya verilen yetkiler açısından çok üzücü bir metin. Ama velakin hani söylenebilecek en kısa e, açıklama metinle ilgili. Öyle bir idare var ki istediği bilgiyi alabiliyor. Yaptıkları, aldığı bilgiler ve fiilleri sebebiyle yargılanamıyor. Kendi yetkisini kendi içinde organik bir şekilde geliştirebiliyor. Yurt dışındaki e, benzer teşkilatlardan onların yetkilerine baktıkça kendi yetkilerini o anlamda geliştirebiliyor ki yani en çok bence inanılmaz hukuki olarak inanılmaz olabilecek yapılardan bir tanesi bu ve de ne isterlerse veriyorsunuz yani kısacası mit kanunu hepimizin hayatına gireceği temel nokta budur ne isterlerse alabiliyorlar kısmı kişisel verilerin korunması kanunu olmadığı için hı hı. bu iyice e <gülüyor> açık yara gibi bir konu evet, haline evet. aldı artık e bu Elektronik Haberleşme Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 51. Evet. madde konusuyla bu MIT yasasındaki değişiklik yani yeni haliyle MIT hı hı. yasası arasında bir korelasyon kurabilir miyiz? Çünkü tipdeki kuruluşun da hı hı. tip kuruluşuyla da ilgili bu değişiklik. Evet. şöyle Anayasa Mahkemesi'nin 51. maddeyi ona dayanan yönetmeyi dolayısıyla da yönetmeliğin ortadan kaldırmasının... Temel sebebi kişisel verilerle ilgili genel düzenleme lazım. Anayasa'da madde var. Siz sadece e, elektronik haberleşme kanunda kısıtlı bir çerçevede bunu düzenleyemezsiniz diyor. E, sadece elektronik haberleşme sektörüyle bağlantılı olarak hani bunun düzenlenemeyeceği belki tartışılabilir. E, ancak hani bu biraz daha ihtiyacı ortaya koydu. Hukuk camiasında da algılayışında da artık bizim kişisel verilerle ilgili genel bir düzenleme ihtiyacımız var. Hele hele ki bu kadar teknik düzenlemeleri arka, arka Avrupa Birliği ile ilgili e, pek çok çerçeve düzenlemeyi hayatta geçirmişken bunu niye bekletiyoruz? Yani çok temelde olan hususlardan bir tanesi yok. Bu da pratikte bu tür sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. E, ancak şimdi, tabii ki MIT Kanunundaki değişiklikler bizim anayasal haklarımızı ortadan kaldıramaz. Temel olarak... Ee, ...özel yaşamımızın gizliği de mahremiyette temel haklarımızdan biridir. O yüzden idari, kend, idari kendisine verilmiş, kanuna verilmiş yetkilerle her aylıkörler bunları ortadan kaldıramaz. Olası bu şekildeki hareketlerine karşı tabii ki her zaman için hukuki yollara gidilebilir. Mesela? Bu anayasa Ama, mahkemesi midir? Sadece anayasa mahkemesi olarak düşünmeyin. Yani verilen e hiçbir yetki, idari yetki ile belirlenmiş temel hakların ötesine geçemez. Eğer ki kendilerine verilen bu yetkiyi... ...pratikte anayasayla verilen hakların... ...ötesine geçecek şekilde kullanıyorlarsa... ...bunların uygulanmaması yönünde hukuki yollara... ...başvurabilirsiniz. Ama velaki bunlar... ...teoride olan şeyler. Yani eylem yapılır... ...sonra mahkeme gidersiniz, önde durmaya çalışırsınız... ...pratik hayatta bu böyle olmayacak. Nasıl olacak? Şimdi Midkan'ın... ...hayatımıza geçileceği en büyük değişiklik ...demin hani size de söylediğim gibi... ...böyle kara gözlükte adamlar gelip de... E, ...ortalıklarında <gülüyor> doluşmayacaklar. Yani evet programdan önce çok eğlendik dinleyicilerimize bunu bir şey yapalım <gülüyor> evet, <gülüyor> söyleyelim yani hani mit kanlı gibi istihbarat örgütleriyle ilgili düzenlemeler olduğunda insanların kafasında birdenbire distopya ve böyle görsel olarak hani hayatımızda pratik anlamda kişilerin vatandaşların hayatında bu tür değişiklikler olacakmış gibi geliyor ancak pratikte öyle olmuyor çok daha tehlikeli bir şekilde oluyor yazışmalar ee, bu yazışmalar şirkette gerçek işlerin bilgileriyle ilgili yazışmalar genelde pratikte olan şeylerdir. Talep edilir bu bilgiler ancak verilmez. Çünkü neden yetki yoktur. Şimdi kanunun getirdiği bu yetki sebebiyle talep edilen bilgilere karşı hiçbir kamu kurumu veya şirket yok ben bu bilgileri veremem diyemeyecek duruma gelecek. Hayatımızdaki en... Geldi. Geldi. Heh, yani tabii kanun geçtiği için geldi. Hayatımızda pratik olarak bizi değiştirecek en önemli hususlardan bir tanesi budur. Çünkü o bilgi paylaşıldığı, endeksten profilleme yapıldığı, bununla ilgili işlendiği anda zaten sorun doğmuştur. Evet, teşekkürler Tuğrul Sevim. Can alıcı, en can alıcı noktaları paylaştınız. Ee, dediğim gibi bu konuyu ileriki programlarda ayrıntılı olarak ele alacağız. Ee, bu arada e, MIT'in web sitesi, MIT go.tr .go ee, ilginç belgeler var sevgili dinleyenler ola ki yakında o içerik de değişebilir ee, bir an evvel girin bakın tarihçe çok ilginç e, gösterilen belgeler ilginç e, mit sitesinin nasıl kullanıldığına dair istatistikler var örneğin kaç kişi bilgi edinme hakkını kullanarak bilgi istemiş kaçına cevap verilmiş Vesaire ee, bir bakmakta yarar var. Kim bilir bakarsınız ileride oralara da erişilmez erişilmesi mümkün olmayabilir. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Ee, Sayın Avukat Tuğrul Sevim'in uzmanlık alanlarından birisi. Elektronik ödeme sistemleri. Ee, evet. Deki e, yasal Son gelişmeler. değişiklikler ee... dinleyicilerimizi en çok ilgilendirecek olanlar belki. Ee, geçen sefer zaten biraz konuşmuştuk. Ee, kanun geçmişti. Şimdi yönetmelik taslakları da yayınlandı. Hatırlamak açısından çok kısaca kanunun temel olarak getirdiği şey şuydu. Bankasız finansal servislerin sunulabilme imkanı. Hangi kanundan söz ediyoruz? Ee, ödeme sistemleri kanunu. kısaltabiliriz. <gülüyor> çok uzun. Ödeme ve mutabakat sistemleri, elektronik para ve ödeme sistemlerine ilişkin kanun. Ee, kısaca kanun 3 tane temel yapı getiriyordu. Birincisi ödeme sistemleri, ikincisi elektronik para kurumları, üçüncüsü de ödeme sistemleri, ödeme kurumları. Ee, bu yapıya göre mutabakat sistemleri artık Merkez Bankası'nın onayıyla kurulabilir durumda. Ödeme kurumları ve elektronik para kurumları da e, BDDK'dan alınacak izinle kurulabilecek ve hizmet verebilecek yapıdalar. Yani, mutabakat sistemleri bundan önce Merkez Bankası'nın kendi kanunundaki, e, ...yetkisine dayanarak kuruluyordu. Nedir bunlar? İşte Takas Bank'tır, BKM'dir gibi yapılar. Bundan sonra bu kanundaki yetki istinaden kurulacaklar. Yalnız enteresan bir şekilde <gülüyor> e, kanunda, e, kanunda e, izin yapısı, ödeme sistemlerinin ne olacağının... ...Merkez Bankası tarafından belirlenmesi, sonra bu belirlenen yapıları... ...Merkez Bankası'na yapılacak başvurular şeklinde kurgulanmış iken... ...2-3 e, hafta önce Merkez Bankası bir açıklama yapıp... ...şunlar şunlar ödeme sistem nedir dedi. Hmm. E, yani aslında şey şuydu... ...mesela kredi kartları mutabakat sistemi... ...bir ödeme sistemidir demeliydi Merkez Bankası. Başvuranlar içerisinde de uygun bulduklarına... ...evet siz bu işi yapabilirsiniz demeliydi ama... ...direkt dedi ki BKM e, ödeme sistemidir. Tabii ihtiyacı binaen bunu yapmış olabilir... ...ancak unutulmamalı ki orada bir imkan var. Yani e, Merkez Bankası'nın sadece tek belirlediği yapılar... ...bunu yapmak zorunda değil... Biliyorsunuz ülkemizde büyük kredi kartı kuruluşları lisansör olarak faaliyet gösteriyorlar. Yani bankalara kendi sistemlerini kullanabilmek için lisans veriyorlar. Ama kendi aralarında mutabakat yapısı kuramıyorlar. Ne gibi? İşte Mastercard ile ödenmiş bir ödemede dönüp vizanın şeyine giremiyorsunuz. İkisinin arasında bir mutabakat sistemi bizde yok. Hepsi BKM üzerinden geçiyor. Garanti Bankası'dan aldığınız kartı İş Bankası posundan geçirdiğinizde o mutabakat BKM'den geçer. Hı hı. Yine kendi aralarında kendi özel mutabakat sistemlerini kuramıyorlar. Aslında kanunun izin verdiği temel hususlardan bir tanesi bu. Ancak dediğim gibi yapının ne olması gerektiğini Merkez Bankası söyleyecek. Daha sonra da buna göre izin alınacak e, durum vardı. Diğer önemli geçmesi işte ödeme kurumları ve elektronik para. E, biz de Ödeme işlemleri genel hükümler doğrusunda, havale ilişkileri doğrultusunda yapılabiliyor. Borçlar hava havale ilişkisi doğrultusunda şimdiye kadar pratikte yapılabiliyordu. Evet. Mevduat toplama anlamına gelmeyecek işlemleri yapabiliyorsunuz. Ama e, bu kanundan sonra bunu yapamayacaksınız. E, meğer ki lisans almamış olun. Neler bu hizmetler? E, kişiden kişiye para transferleri. Her şeyden önce var. Bundan önce yapılması çok sakıncılı şeylerden bir tanesi... Yani ...bankacılık kanunu kapsamı içerisinde girme ihtimali çok fazla olan şeylerden bir tanesiydi. Ötekisi doğrudan veya ödeme bağlı para geçişleri. E, piyasada çok fazla böyle faaliyet gösteren firma var. E, özellikle elektronik ticaret tarafında... E, ...kendi postları üzerinden satıcıların e, satıcılara para aktarıyorlar. Tabii. E, hani... Ben gidiyorum bir elektronik ticaret sitesinden bir şey satın alıyorum... <gülüyor> ...ama aslında ben fark etmeden... Arka tarafta tanışmadığım bir satıcıdan alıyorum o malı. E, evet şöyle e, mesela işte bir pazar yerinden alışveriş yaptığında ödemeyi sen pazar yerinin posluğuna yapıyorsun. Hı hı. Ama arka tarafta başka bir satıcı var. Senin arandaki hukuki ilişki alım satım ilişkisi alıcı satıcı arasında gerçekleşiyor. Parayı da aslında satıcıya ödemek istiyorsun. Ama ödediğin ilk hesap aradaki pazar yeri. Evet. Veya pazar yeri olmasına gerek yok. Tamamen bu şekilde faaliyet gösteren firmalar da var. Şimdi bu şekilde para geçişleri artık lisansa tabi. Gidip izin alıp ee, bu faaliyeti gösterebileceklerini BDDK'ya kanıtlayıp ondan sonra hizmet verebilecekler. Bir anlamda işte bu pazar yerleri ya da pazar yeri gibi çalışan elektronik ticaret siteleri hı hı. artık BDDK'dan lisans almak durumunda olacak gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Veyahut da pazar yerleri kendileri bu işi yapmayacaklarsa... ...gidip lisans almış taraflar üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirecekler. BDDK'nın açılımını söyleseniz Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu. Hı hı. E, Merkez Bankası'ndaydı önce bütün yetki sonra işte kanundaki son andaki değişiklikte de BDDK'ya bırakıldı. E, yönetmelik ve tebliğ çıktı. İnanılmaz detaylı yani minik bir banka kuruyormuşsunuz gibi düşünmek lazım. Organizasyonel açıdan daha az insana ihtiyacınız var belki ama teknik kriterler açısından hiçbir farkı yok... Hatta tebliğ e, şu andaki banka bilgi sistemleri tebliğine göre daha detaylı durumda. Tahmin ediyorum banka bilgi sistemleri tebliğini de değiştirecekler. Çünkü Avrupa Bankes Bankası'nın yayınladığı bir e, elektronik bankacılıkta e, kullanılması istenen işte standartlar var, Hı -hı. E, teknik kriterler var. Bu teknik kriterleri güncellediği için e, mevcut metni, tebliğ metnini oradaki güncellemeleri dikkate alarak almışlar. Ee, birkaç tane de güncel geçti. Mesela bu şeylerle, somelerle bağlantı. Ee, i̇çeride bir e, siber olaylar takip sistemi kurulması olay olduğunda BDDK'ya da raporlanması gibi yükümlülükler var. Hali banka Yok. birbirinde yoktu bu. Yok. Ee, onun dışında işte mobil uygulamalarla ilgili sertifik alınması, mobil uygulamaların birbirlerine e, konuşamaması falan gibi zorluklar var. Enteresan. Teknik açıdan güzel olduğu söylenebilir ama biraz da işi zor hale getirebilecek e, şeyler var. Kimin bu... açısından? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta işi yapan, yapmaya çalışan işte banka ya da işte oradaki ödeme sistemlerinden lisans alacak kurumlar açısından gibi duruyor. Hı hı. Bir de olayın öbür tarafını konuşalım mı? Vatandaşı nasıl etkileyecek bu durum? Vatandaşı şöyle etkileyecek. Vatandaş birdenbire e, yepyeni kurumlarla karşı karşıya kalmak durumunda olacak. Yani kredi kartında nasıl bankayla muhatap oluyorsanız, ödeme sistemi kullanıyorsanız bir başka hizmet sağlayıcınız olacak. Sizinle sözleşme yapmak zorundalar. Sözleşmenin içerisinde bulunması gereken hususlar da çok detaylı bir şekilde yazıyor. Halihazı'daki yönetmelik taslağında e, yazılı sözleşme yapılma zorunluğu var. Belirli e, 500 liranın altındaysa birkaç tane parametre veriyordu ama... temel olarak işlem başına 500 liranın altındaysa yazılı sözleşme yapmak zorunda değilsiniz. Ama onun dışındaki durumlarda yazılı sözleşme yapmak zorunda Yani ıslak imzayla mı? Islak imzayla. Hmm. Bu değişir diye tahmin ediyoruz. O Yoksa... zaman baltalanır evet, yani değil mi? Çok mantıksız bir hale getirecek. Ama e, mesela bugün ben sana para göndermek istersen nasıl para gönderebiliyorum? İşte bankadan eval yapıyorsun. Hı. Bankadan havale yapmak zorunda kalmayacağım mesela. Ee, bu izin almış yapılar ve onların şubeleri, bayileri aracılığıyla da para gönderimleri yapılabilecek. Ee, bu Baktığımız zaman hani dünyada bu tür düzenlemelerin en etkili olduğu taraflardan bir tanesi Güney Afrika tarafında. M-PESA diye bir uygulama var. Ee, Allah Allah, Güney Afrika. Güney Afrika'da. Çünkü şundan normalde banka aracılığıyla bu para aktarımını yapmak istediğinizde bankanın bir şubesi olması lazım. E, şimdi Güney Afrika'da da demografik yapı çok şey e, daha çok ekonomi e, büyük şehirlerde, küçük köylerde tabii ki doğal olarak hani bir sanayi oluşmadığı için Hı -hı. çok yok. O yüzden de işçiler hep büyük şehirlere geliyorlar. Kazandıkları parayı da köye gönderme ihtiyaçları var. E, köyde de şey yok, banka şubesi yok, tanıdık birine verme falan gibi durumlar olabilir. Sonra M-Pesa e, bir uygulama başlatıyor. E, mobil ödeme'nin ilk hani en büyük e, önemli örneklerinden bir tanesi bu. Satıyorsunuz. E, SMS atıyorsunuz. SMS ile mesela diyelim ki işte ABC şeyi var e, cep telefonu şirketi var. Onun e, şehir merkezindeki bayisine gidiyorsunuz. Parayı yatırıyorsunuz. Bir SMS atıyor oradaki bayi. Hem size geliyor hem parayı alacağınız kişiye gidiyor. Bu adam bana bu kadarları para yatırmıştır. Gidip köyündeki bayiden alabilirsin diye. Köylerde de bakkal benzeri yerler bu işi yapıyorlar. Cep telefonu çektiği için orada adamın işte şu kişi gelip senden şu kadar para alacak diye mesaj geliyor. Bakkal mı veriyor parayı? Bakkal veriyor parayı. Bakkal aralarda köye gidip toplu para alıp geri geliyor. Sistemin en büyük güvenlik açığı bu zaten. Bakkal aralarda köye gidip gelirken kamyoneti soyulabiliyor. Biliyorlar <gülüyor> <gülüyor> çünkü ya. kimin yaptığını. Evet ya hatta birkaç tane resim vardı. yani Adam böyle bayağı. ...barakası var. 3-5 tane sazdan yaptığı... ...önünde bir de ufak e, şey olan... taburesi olan bir barakası var. Orası MPSA e bayi. E, para alışverişi oradan yapılıyor falan. Ama şeyi değiştiriyorlar bir anda. Ekonomik sistemi değiştiriyor adamlar. Bankalar batmaya başlıyor. İşte oradaki... ...bankacılık düzenleme kurumuna... E, ...şikayette bulunuyorlar. Bu bankacılık işlemidir ...yapamazlar falan diye. Neyse sonuçta MPSA e tarafı kazanıyor. Şu anda şey yapmaya başladılar. Ülkeler arası bir e, yapı içerisindeler. Ha bu bizi de tutar mı tutmaz mı... ...tartışılır, olabilir, belirli bir uygulaması olabilir... ...çünkü bizde de benzer bir işçi yoğunluğu... ...işte paranın aktarılması gibi bir şey var... ...o açıdan kanun... ...buna izin veriyor... Yani ...bu şekilde işlemleri yapmanıza izin veriyor... ...onun dışında... inovatif ödeme sistemleri bizde de çok... özellikle mikro ödeme tarafında... ...geliştirmeye başlandı... ...hani biz daha çok NFC uygulamalarını, mobil ödeme uygulamalarını görüyoruz... ...veyahut da cüzdan uygulamalarını görüyoruz... ...bunun içinde yapıp yapamadığımız şeyler vardı... ...yapabildiklerimiz çok fazla olmaya başlayacak. O mesela? cüzdan içerisinde... ...cüzdan içerisinde para tutabileceğiz... ...birleri bir süre. Cüzdan elektronik cüzdan. <gülüyor> Şimdiki cüzdan uygulamanın hepsinin içerisinde... ...kredi kartı tanımlarsınız. Kredi kartından para çeker. Yapı onun üzerinedir. Şimdi artıca kredi kartı tanımlamamıza gerek yok. Prepaid yapılar içerisinde o uygulamayı... geliştiren kimse kendi parasını... ...tutabiliyor olacak en basitinden. E, komisyon oranlarında... ...mesela bir rekabet olacak diye düşünüyoruz. Çünkü kredi kartı dışında... Ee, ödemeler de yapılabiliyor olacak. Kredi kartı oranlarından bağımsız olarak hareket ediliyor olabileceksiniz. Kredi kartında şöyle bir durum var. Ee, eğer ki işlem sayınız çok fazlaysa iyi bir e, şeyseniz e, tüketici, harcayıcı daha çok sa satıcı tarafı için bu geçerli. Hı -hı. İyi bir satıcıysanız çok fazla Hı -hı. işlem geçirebiliyorsanız komisyon oranlarınız düşmeye başlıyor. Bankaların genel komisyon verme komisyon oranlarını, kredi kartındaki komisyon oranları belirleme matematiği bunun üzerine çalışıyor. O şu anda böyle mi? Şu anda, anda böyle. Atıyorum hmm. yani tamamen fiktif rakamlar ama e, iyi bir şeyseniz atıyorum ayda 1 milyon lira geçiriyorsanız işte komisyon alanınız %1'e iniyor. Ama ayda 100 bin lira geçiriyorsanız %5 ödüyorsunuz. Bu tabii hmm. kar maaşları açısından çok önemli değerler. Tabii. O zaman insanlar ne yapacaklar? Ortak postlara daha çok yönelmek isteyecekler. Özellikle küçük kobiler için çok önemli bir şey. Hı hı. Ee, öyle olunca bir anda kar bu iş daha çok yapılabilir. Ödeme işi daha çok yapılabilir bir hale gelecek. ...en önemli ustadan bir tanesi Bakkalın var... ...bakkalın kamyoneti de söz konusu değil... ...nasıl olsa... Oradaki <gülüyor> evet, ortaklıkta... ...oradaki risk de yok... ...hani temel olarak değişecek hususlardan... ...en çok önemli olanı bu... ...hayatımıza dediğim gibi pratik hayatımıza... ...şimdilik böyle çok primitif olarak... ...girmeye başlayan ödeme sistemleri... ...çok yoğun bir şekilde geliyor olacak... Ee, Attür hani, takside ödeme yapmak bakkalda e, barkod okutup ödeme yapmak kahvede alırken şey yapmak bunlar biraz daha hayatımıza rahat bir şekilde girecek olacak Takside ödem Pardon lafını kestim. ...takside ödeme yapmak derken... ...kredi kartıyla taksi ödemeyi mi kastediyorsunuz? Sadece kredi kartı değil. ya Şimdiye kadar hayatımızda sadece kredi kartı vardı. He. Artık kredi kartı üzerine çalışan... ...veyahut da kredi kartı yanında çalışan... ...kredi kartı dışında da ödeme imkanlarımız Nasıl olacak, olacak? peki? Bir şifre mi girilecek bir yere? Bir şey mi ya tutuşlanacak? Aslında dünyada hani baktığınızda... Taksiyi merak ediyorum en çok. Ee, şöyle mesela... ...eğer ki... Ee, bir, ...ne kadar para ödeyeceğini belirdi zaten... ...taksimetre şeydir... Eyvallah. ...çok basit bir uygulama... ...pek çok yerde de yapılan var... ...takside bir uygulama olabilir... ...ödeme sisteminin satıcısıdır hmm. kendisi... ...üç lira aldım... ...işte adam mesela kendi kullanıcı adının şifresini... ...bir şerisini söyleyecek... ...şundan hmm. üç lira aldım diyecek... ...ona mesaj gelecek... ...ödüyorum diyecek para aktarılacak. Application Store'dan yazılım indirmek gibi. Mesela öyle yapılabilir. Tamamen SMS tabanlı bir şey yapılabilir. Şu para aktarımları dediğim gibi kredi üzerinden, kredi kartı üzerinden geçilebilir veya ben daha önceden cüzdanımı doldururum. Yani bir şekilde aldığım bir prepaid kartla veya kredi kartı ile oradaki cüzdanımdaki değeri doldururum. O cüzdaki cüzdanımda 100 lira durur. Bu paralar aktarılabilir. Şimdiye kadar ki bu tür 100 lira doldurumlar belirli sınırlar içerisinde yapılabiliyordu. Yani nedir bizde? Mesela Akbil için para doldurabilirsiniz. Tabii. Ama birden çok uygulama için para doldurduğunuz zaman e, bu tedavül anlamına gelmeye başlayabiliyordu. Merkez Bankası'nın mevcut düzenlemesi yüzünden risk çıkmaya başladı. Artık böyle bir şeyimiz yok. Hmm. Eğer ki elektronik para kurumu lisansı almış biri varsa ben ona istediğim kadar para doldururum. Onun kabul ettiği tüm satıcılarda da o parayı harcayabilir durumdayım. Aynı şey dönme sistemleri içinde geçerli. Direktifte bunlar e, üç tane çerçeve direktifin ...Türk hukukuna uygulanma meselesi. Direktifte olup bizde olmayan... ...bence çok önemliydi ama almadılar. E, mecliste de yaptıkları açıklamalarda... ...onun için ayrı kanunu çıkaracağız dediler. Kredi tarafı var bir de. Direktif Avrupa Birliği direktifi. Avrupa evet. Birliği direktifi. Hatta çok enteresan bir şekilde... ...ödeme sistemleriyle ilgili direktif 2013 yılında... ...taslak olarak yenilendi. Yani şu anda bir proposal var... E, ...ama daha direktifleşmedi. Bizdekiler yönetmeli hazırlarken... ...o taslaktaki düzenlemeleri aldılar... O açıdan çok iyi fakat mevcut banka kartları ve kredi kartları kanunun hükümleriyle... ...bankacılık kanunu hükümlerinin içine, içine sokunca biraz e, zorlandı. Hı hı. Teknik açıdan e, verilerin yurt dışına çıkmasını yasaklıyor. E, temel olarak en... E, kişisel bilgilerin. Sadece kişisel değil sistemlerin de e, işlem verilerinde de tüm önünde yurt dışına çıkmasını yasaklıyor. Bankacılık düzenlemeleri gibi yani. Evet aynen oradaki birinci ikincil ikinci il sistemler hı hı. meselesi burada da var. E, Yönetmelik bir adım öteye gitti... Ee, dedi ki eğer ki sen gönderen ve alan yani satıcı ve alıcı tarafı senin müşterilerinden yurt içindeyse her ikisi de tüm ekosistemini yurt dışına çıkartamazsın. Mevcut bankacılık sisteminde sadece birinci ve ikinci sistemler yurt dışına çıkartılamaz. Onun dışındaki bilgi sistemleri yurt dışından da temin edilebilir. Evet. Dış kaynak tarafı. Doğru. Fakat burada öyle bir imkanı da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Benzer düzenlemeyi yine bankacılık kanununda da yapabiller diye tahmin ediyorum. BDDK biraz daha bilgi sistemlerinin yaklaşımını, risk yaklaşımını sertleştirmiş durumda bu Doğru. düzenleme sebebiyle. E, o yüzden iki gün sonra bankalar için de benzer bir şey gelebilir. Çok hoşumuza gitmeyen şeyler bunlar. Çünkü e, bulut dediğiniz yapı zaten ülke bağımsız çalışması gereken bir yapı. Hani Halihazırda evet finansal sistemler için şey vardır. E, mümkün mertebe kontrol edilebilirlik daha önemlidir. Ama baktığınızda Avrupa Birliği de şu anda e, bulut bilişim sistemleriyle ilgili güvenlik yapılarını uygulamaya çalışıyor. İşte en son İngiltere'de e, oranın finansal e, servislerden sorumlu kuruluşu bulut sistemler üzerinde nasıl bu servislerin tutulabileceğiyle ilgili güvenlik kriterlerini yayınlamaya başladı. Hani keşke bizimkiler biraz daha buraya baksalar sertleştireceklerini Evet ama ben onu yani, bulutla ilgili yaptığım konuşmalarda da bunu açıkça söylüyorum. Hani dinleyicilerim için de bir ufak özet olsun. Hani Bulut denen teknoloji... ...bir kurumun kendi içinde uygulanabilir. Buna özel bulut deniyor. Hı hı. Ee, bilgilerin nerede olduğu bilinmeyen şekilde uygulanabilir. Buna genel bulut deniyor. İkisinin karışımı olabilir. Hibrit bulut deniyor. Ben bir de Türkiye'ye özel... ...hoş balşikakörlerde de benzer şey var ama... ...bir de bize özel milli bulut kavramını ortaya attım. <gülüyor> milli bulutta hani genel bulut gibi çalışıyor ama... ...her şeyin Türkiye'de olduğunun garanti edildiği bulut anlamına geliyor. Sanıyorum hı. buraya doğru gidiyoruz. Evet. Tam olarak aslında dediğin şeyi istiyorlar ama e, şimdi bir de üstüne üstlük e, yönetmelikte talep edilen husus bilgi sistemlerinde de şey vardır. E, fiziksel olarak ayrıştırılmış e, taraflarda tutma zorunluluğu vardır. Tabii. Yani aslında buluta hiç izin vermiyordur. Sizin rekleriniz, serverlarınız ayrılmış ve onlara erişimde sadece banka yetkilileri ki. tarafından <gülüyor> olmalıdır. Burada diyor ki evet bulutta tutabilirsin ama tuttuğun buluttaki e, cihazlara sadece sen erişebileceksin. Bu yine yani e, özel bulut sistemi içerisinde tanımlanabilecek ama onun birkaç alt sınıfı içerisinde olabilecek diyosuz. Çok ter, yani baktığınızda pratikte bankalar için belki okey ama bahsettiğimiz ödeme sistemleri daha hızlı çalışan yapılar, daha az kişiyle, daha, daha startup bünyesindeki hani yapılar bu teknik kriterleri yerine getirmeleri çok çok daha zor olabilecektir. O yüzden bazı böyle hani e, sınırlayıcı olduğunu düşündüğüm şeyler var onun dışında. ...faydalı olacağını, yararlı olacağını hani Hı -hı. çok enteresan ödeme sistemlerini hayatımıza geçireceğini düşündüğüm bir düzenleme. Peki bir şey merak ediyorum. Hani, e, sürenin sonuna yaklaşık belki de son soru. E, bütün bu düzenlemeler günün sonunda bankalar açısından biraz kötü habermiş gibi duruyor. Çünkü Hı -hı. bankaların tek elindeki bir sürü işlem artık başkaları tarafından da yapılabilir hale geliyor. Evet. Peki bankalar için bir fırsat var mı bütün bu düzenlemelerde? Ya işte bu bir bakış açısı. Bildiğim kadarıyla zaten bazı bankalar demin bahsettiğim risk açısından bakıyor Bazıları ise bir dakika burada bize de fırsat olabilir diyorlar. Çünkü yeni bir pazardan bahsediyoruz. Halihazırda onların e, pazarının belirli bir kısmını alan ama çok da yapamadıkları işlemleri de yapmalarına imkan tanıyacak da bir yapı var bu. En basitinden bankacılık sistemi de çok kağıt otaklı bir sistemdir. Yani sözleşmelerin yazılı yapılması, e, masak düzenlemelerine baktığımızda belirli sınırlar dışında her şeyin fiziki olarak kontrolü gerektirir. Bu yapı bir anda bankacılık içerisindeki belirli hususları da elektronik ortamda yapabilir hale getirecek. O yüzden bankalar bence o açıdan desteklemeli. Birincisi ikinci pazar içerisinden de kendilerine yeni çıkabilecek hizmetler açısından da bir oyuncu olarak yer alabilirler. Son olarak şey söyleyeyim e, yönetmek tahminen 1-2 ay içerisinde yürürlüğe girer diye tahmin ediyorum. Yürürlük tarihinden sonra bir sene var. Hı hı. Uyumlu olup lisans almak zorundasınız. Lisans almazsanız eğer ve hizmetleri devam ettirirseniz e, hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Pratikte pek çok yapı, firma e, bu şekilde hizmetler sunuyorlar. Ve kendilerinin ne yazık ki bu kapsamın içerisinde ol, çok olmadıklarını düşünüyorlar. E, eğer ki ödeme ile ilgili bir şey yapıyorsanız, üzerinizden para geçiyorsanız, özellikle üçüncü kişilerin paraların üzerinden geçiriyorsanız dönüp bir kanuna bakmanızı çok tavsiye ediyoruz. Özellikle yeni geliştirilmiş startupların çoğu, bu tür pazar yeri veya portal şeklinde çalışanların çoğu bu modeli çok tercih ediyor. Çünkü komisyonu ortadayken alıp daha sonra parayı diğer tarafa aktarma imkanları oluyor bu modelde. Tabii. Ancak bu düzenlemeden sonra bunu yapmak için lisans almaları gerekecek. Veyahut da lisans almış biriyle çalışmaları gerekecek. O yüzden dikkat etmelerinde fayda var. Çok fayda teşekkürler. Fayda var diyorsun. Son olarak diyerekten bunları söylemişti doğru Seyir. Bence son olarak, esas son olarak açık radyo dinleyicisi açısından. Yani bu anlattığın elektronik ticaretle uğraşan şirketler evet, evet. birinci derecede muhatap değil mi? Yani evet, bu de, konuda kesinlikle. Ha bunların hiçbirini yapmayan ama e, işte e, marketinden e, evine elektronik e, ortamda alışveriş yapan hı hı. kitap alan e, vesaire yani elektronik ticarete Ticaret, belli ölçüde tüketici katılan, katılan tüketici olarak katılan hı hı. açık radyo dinleyicileri içinde bir. Ufak bir, ...bir şey söylesek diyorum. E, e, onlar ne yapacaklar? Mı? Onlar e, şöyle... ...yani nasıl bir banka ilişkileri varsa... ...bir mevduat hesabı açmak... ...kredi kartı almak onlar için neyse... ...artık ödeme hizmetleri sağlayıcıları olacak. Ödeme hizmeti sağlayıcısı... ...olmayan kişiye... ...bu tür ödeme hizmetleri için... ...para aktarmamaları gerekecek. Hı. Dikkat etmeleri gereken nokta budur. Daha evet bir buçuk sene kadar bir zaman var. Buna dikkat etsin. Ama belirli bir süre sonra... Bu firmaların gerçekten lisanslı olup olmadığına bakmaları ve onlarla sözleşme yapmaları gerekiyor. Tüketiciler için çok ciddi haklar tanımlanmış durumda yönetmelikte. Hmm. Mesela e, kredi kartları yönetmeliğinde de vardır. 150 TL sorumluluğu vardır yapılan hatalı işlem için son 24 saat içerisinde bildirilmişse. Aynı yükümlülük bu tarafta da var. Sorumlulukları 150 TL ile e, sınırlı olacak şekilde eğer bildirim yaparlarsa bir şeyleri var. Tüm kayıtları tutuluyor, bu kayıtların istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. E, raporlarını alabiliyorlar. Geniş haklar tanımlanmış durumda tüketicilere. Turu Selim çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Herkese teşekkür iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın efendim.